1259, numaralı konu, Selman-ı Farisi'nin Arapların imamlar daha layık olduğuna dair sözü, evet, Selman, peygamberin sahabilerinden 12 veya 13 kişiyle beraber geldi, namaz vakti olunca sahabiler, ey Eba Abdillah, bize namaz kıldır, dediler, Selman da, biz ne size imam oluruz, ne de kadınlarınızla evlenebiliriz, kesinlikle Allah bizi sizinle hidayete getirmiştir, dedi, bunun üzerine onlardan birisi imam oldu ve 4 rekat namaz kıldırdı, selam verdi, Selman, bu dört rekat nedir? Bize yarısı yeterdi. Seferde olduğumuz için azimetten çok ruhsata muhtacız dedi.